Üçüncü cüz Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte peygamberler. Biz onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. İçlerinden Allah'ın konuştukları vardır. Bir kısmının da derecelerini yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya ise açık deliller verdik ve onu ruhul Kudüs Cebrail ile destekledik. Eğer Allah dileseydi, bunların arkasından gelen milletler, kendilerine apaçık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat ayrılığa düştüler. Onlardan inananlar da vardı, inkar edenler de. Yine Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah dilediğini yapar. Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun, ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkar edenlerse zalimlerin ta kendileridir. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. O'nu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu tanımayıp, Allah'a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Allah, iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin velileri ise tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara sürükleyip çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalırlar. Allah kendisine hükümdarlık verdi diye şımarıp böbürlenerek Rabbi hakkında İbrahim'le tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim, ''Benim Rabbim diriltir, öldürür.'' demiş. O da, ''Ben de diriltir, öldürürüm.'' demişti. Bunun üzerine İbrahim, ''Şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getirdiğince kafir şaşırıp kaldı. Zaten Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Yahut altı üstüne gelmiş, ıpıssız duran bir şehre uğrayan kimseyi görmedin mi? O, Allah, burayı ölümünden sonra nasıl diriltecek acaba demişti. Bunun üzerine Allah onu öldürüp yüz yıl ölü bıraktı, sonra diriltti ve ona sordu. Ne kadar ölü kaldın? O, bir gün veya bir günden daha az kaldım diye cevap verdi. Allah şöyle dedi. Hayır, yüz sene kaldım. Böyleyken yiyeceğine ve içeceğine bak. Henüz bozulmamış. Bir de eşeğine bak. Böyle yapmamız, seni insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. Eşeğin kemiklerine de bak. Nasıl onları bir araya getiriyor, sonra onlara nasıl et giydiriyoruz. Kendisine bütün bunlar apaçık belli olunca, şöyle dedi. Şimdi biliyorum ki, şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Hani İbrahim, Rabbim, bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster demişti. Allah ona, inanmıyor musun deyince, hayır, inandım, ancak kalbimin tatmin olması için demişti. Öyleyse dört kuş tut, onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp, her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana uçarak gelirler. Bil ki, şüphesiz Allah, Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah, dilediğine kat kat verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin, Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah her bakımdan sınırsız, zengindir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, İnsanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmez.'' Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben mütmain olarak mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yüksekçe bir yerdeki güzel bir bahçenin durumu gibidir ki, bol yağmur alınca iki kat ürün verir. Bol yağmur almasa bile ona çiseleme yeter. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Herhangi biriniz ister mi ki, İçerisinde her türlü meyveye sahip bulunduğu, içinden ırmaklar akan, hurma ve üzüm ağaçlarından oluşan bir bahçesi olsun, himayeye muhtaç çocukları varken ihtiyarlık gelip kendisine çatsın, derken bağa ateşli yıldırımlı bir kasırga vursun da orası yanıversin. Allah, düşünesiniz diye size ayetlerini böyle açıklıyor. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın, iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki Allah her bakımdan zengindir, övülmeye layıktır. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkinliği ve hayasızlığı emreder. Allahsa size kendi katından mağfiret ve bol nimet baat ediyor. Şüphesiz Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse, şüphesiz O'na çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Allah yolunda her ne harcar veya her ne adarsanız, şüphesiz Allah O'nu bilir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Onları hidayete erdirmek sana ait değildir. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir. Hayır olarak ne harcarsanız kendiniz içindir. Zaten siz ancak Allah'ın rızasını kazanmak için harcarsınız. Hayır olarak her ne harcarsanız hiç hakkınız yenmeden karşılığı size tas tamam ödenir. Sadakalar kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı dilenmedikleri için bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca bir şey istemezler. Siz hayır olarak ne verirseniz, şüphesiz Allah onu bilir. Mallarını gece gündüz, gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Faiz yiyenler, ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışverişte faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de o öğüte uyarak faizden vazgeçerse artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah'a kalmıştır. Allah onu affeder. Kim tekrar faize dönerse, işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Allah faiz malını mahveder, sadakaları ise artırır, bereketlendirir. Allah hiçbir günahkar nankörü sevmez. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, faizden geriye kalanı bırakın. Eğer böyle yapmazsanız, Allah ve Resulü ile savaşa girdiğinizi bilin. Eğer tövbe edecek olursanız, ana paralarınız sizindir. Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz, ne de başkaları size haksızlık etmiş olur. Eğer borçlu darlık içindeyse, ona eli genişleyinceye kadar mühlet verin. Eğer bilirseniz, borcu sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Öyle bir günden sakının ki, o gün hepiniz Allah'a döndürülüp götürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı verilecek ve onlara asla haksızlık yapılmayacaktır. Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman bunu yazın. Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı, Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın. Her şeyi olduğu gibi doğru yazsın. Üzerinde hak olan borçlu da yazdırsın ve Rabbi olan Allah'tan korkup sakınsın da borçtan hiçbir şeyi eksik etmesin. Hepsini tam yazdırsın. Eğer borçlu, aklı ermeyen veya zayıf bir kimse ise ya da yazdıramıyorsa velisi adaletle yazdırsın. Bu işleme şahitliklerine güvendiğiniz iki erkeği, eğer iki erkek olmazsa bir erkek ve iki kadını şahit tutun. Bu onlardan biri unutacak olursa diğerinin ona hatırlatması içindir. Şahitler çağrıldıkları zaman gelmekten kaçınmasınlar. Az olsun, çok olsun, borcu süresine kadar yazmaktan usanmayın. Bu, Allah katında adalete daha uygun, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir. Yalnız aranızda hemen alıp verdiğiniz peşin ticaret olursa, onu yazmamanızdan ötürü üzerinize bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Yazana da Şahide de bir zarar verilmesin. Eğer aksini yaparsanız, bu sizin için günahkarca bir davranış olur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Eğer yolculukta olur da bir yazıcı bulamazsanız, o zaman alınmış rehinler yeterlidir. Eğer birbirinize güvenirseniz, kendisine güvenilen kimse emanetini, borcunu ödesin ve Rabbi Allah'tan sakınsın. Bir de şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkârdır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker de dilediğini bağışlar, Dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler. Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler. İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz. Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ali İmran suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Mim Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, Kayyum'dur. O sana kitabı hak ve kendisinden öncekileri doğruluyucu olarak indirdi. O daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. O, sana kitabı indirendir. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir, onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındadır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar. Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen Hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Şüphesiz inkar edenlere ne malları ne de evlatları Allah'a karşı hiçbir fayda sağlamaz. Onlar ateşin yakıtıdırlar. Bunların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar. Allah da onları günahlarıyla yakaladı. Allah azabı çok şiddetli olandır. İnkar edenlere de ki, siz mutlaka yenilgiye uğrayacak ve toplanıp cehenneme doldurulacaksınız. Orası ne fena yataktır. Şüphesiz karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için bir ibret vardır. Bir topluluk Allah yolunda çarpışıyordu. Öteki ise kafirdi. Onları göz bakışıyla kendilerinin iki katı görüyorlardı. Allah da dilediğini yardımıyla destekliyordu. Basireti olanlar için bunda elbet ibret vardır. Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır. De ki, size onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için, Rableri katında, içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah, kullarını hakkıyla görendir. Bunlar, Rabbimiz, biz iman ettik, bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, Sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığını adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Seninle tartışmaya girişirlerse de ki, ben bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki, siz de İslam'ı kabul ettiniz mi? Eğer İslam'a girerlerse hidayete ermiş olurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse, sana düşen şey ancak tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görendir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, Onları elem dolu bir azapla müjdele. Onlar, amelleri, dünyada da, ahirette de boşa gitmiş kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun ki? Aralarında hüküm vermesi için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da sonra içlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyor. Bunun sebebi onların, bize ateş sadece sayılı günlerde dokunacaktır demeleridir. Uydura geldikleri şeyler dinleri konusunda kendilerini aldatmıştır. Bakalım kendilerini o geleceğinde hiç şüphe olmayan gün için bir araya topladığımız ve hiç kimseye haksızlık edilmeden herkese kazandığı tamamen ödendiği vakit halleri nice olacaktır. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin. Dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Geceyi gündüze sokarsın. Gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın. Diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Müminler, Müminleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah'la bir ilişiği kalmaz. De ki, İçinizdekini gizleseniz de, Açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, Yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Herkesin yaptığı iyiliği Ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde Kişi kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah kullarını çok esirgeyicidir. De ki, Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. De ki, Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Şüphesiz Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini soyunu ve İmran ailesini soyunu birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Hani İmran'ın karısı Rabbim, Karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin demişti. Onu doğurunca, Rabbim dedi. Onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir. Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. Meryem bu sana nereden geldi derdi. O da bu Allah katından diye cevap verirdi. Zira Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin dedi. Zekeriya mabette namaz kılarken melekler ona, Allah sana kendisinden gelen bir kelimeyi, İsa'yı doğrulayıcı, efendi, nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler diye seslendiler. Zekeriya, Ey Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çakmışken ve karım da kısırken benim nasıl çocuğum olabilir dedi. Allah, öyledir ama Allah dilediğini yapar dedi. Zekeriya, Rabbim, çocuğum olacağına dair bana bir alamet ver dedi. Allah da şöyle dedi, Senin için alamet, insanlarla üç gün konuşamaman ancak işaretleşebilmendir. Ayrıca Rabbini çok an. Sabah akşam tesbih et. Hani melekler, ey Meryem, Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı. Ey Meryem, Rabbine divan dur, secde et ve O'nun huzurunda rükû edenlerle beraber rükû et, demişlerdi. Ey Muhammed, bunlar sana ettiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem'i kim himayesine alıp koruyacak diye kalemlerini kura için atarlarken sen yanlarında değildin. Bu konuda tartışırlarken de yanlarında değildin. Hani melekler şöyle demişti. Ey Meryem! Allah seni kendi tarafından bir kelimeyle müjdeliyor ki, adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah'a çok yakın olanlardandır. O, beşikte de, yetişkin çağında da insanlarla konuşacak salihlerden olacaktır. Meryem, ey Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur dedi. Allah, öyle ama Allah dilediğini yaratır. O bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece ol der, o da hemen verir dedi. Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretecek. Allah, onu oğullarına bir peygamber olarak gönderecek ve de onlara şöyle diyecek. Şüphesiz ben, size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar, ona üflerim. O da Allah'ın izniyle hemen kuş verir. Körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyip, ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer müminlerseniz, bunda sizin için elbette bir ibret vardır. Benden önce gelen Tevrat'ı doğruluyıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için gönderildim. Ve Rabbiniz tarafından size bir mucize de getirdim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. İşte bu doğru yoldur. İsa onların inkarlarını sezince Allah yolunda yardımcılarım kim dedi. Havariler biziz Allah yolunun yardımcıları. Allah'a iman ettik. Şahit ol biz Müslümanlarız dediler. Rabbimiz senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi ''Hakikate şahitlik edenlerle beraber yaz. Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Hani Allah şöyle buyurmuştu, ''Ey İsa, şüphesiz senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım.'' Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim. İnkar edenlere gelince onlara dünyada da, ahirette de şiddetli bir şekilde azap edeceğim. Onların hiç yardımcıları da olmayacaktır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince Allah onların mükafatlarını tas tamam verecektir. Allah zalimleri sevmez. Ey Muhammed, bunu bildirdiklerimizi biz sana ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz. Şüphesiz Allah katında yaratılışları bakımından İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi. O da hemen olu verdi. Hak Rabbindendir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Sana gerekli bilgi geldikten sonra artık kim bu konuda seninle tartışacak olursa de ki, gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım. Biz de siz de toplanalım. Sonra gönülden dua edelim de Allah'ın lanetini aramızdan yalan söyleyenlerin üstüne atalım. Şüphesiz bu İsa hakkındaki gerçek kıssadır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer yüz çevirirlerse, şüphesiz ki Allah, fesat çıkaranları çok iyi bilir. De ki, Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Yalnız Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şeye ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da, ''Kimimiz kimimizi ilah edinmesin. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki, şahit olun, biz Müslümanlarız. Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böyle kimselersiniz. Diyelim ki biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız.'' Ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi'ydi ne de Hristiyan. Fakat o, Hanif, Allah'ı bir tanıyan, Hakk'a yönelen bir Müslümandı. Allah'a ortak koşanlardan da değildi. Şüphesiz insanların İbrahim'e en yakın olanı elbette ona uyanlar, bir de bu peygamber, Muhammed ve müminlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Kitap ehlinden bir grup sizi saptırabilmeyi çok arzu etti. Oysa sadece kendilerini saptırıyorlar fakat farkına varmıyorlar. Ey kitap ehli! Gerçeğe şahit olduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli! Niçin hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Kitap ehlinden bir grup Müminlere indirilene günün başlangıcında inanın, sonunda da inkar edin, belki onlar size bakarak dönerler dedi. Sizin dininize uyandan başkasına inanmayın dediler. De ki, şüphesiz hidayet Allah'ın hidayetidir. Birine size verilenin benzerinin verilmesinden veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getireceklerinden ötürü mü böyle söylüyorsunuz? deki lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. O rahmetini dilediğine haskılar. Allah büyük lütuf sahibidir. Kitap ehlinden öylesi vardır ki ona yüklerle mal emanet etsen onu sana eksiksiz iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki ona bir dinar emanet etsen tepesine dikilip durmadıkça onu sana iade etmez. Bu da onların, ümmilere karşı yaptıklarımızdan bize vebal yoktur demelerinden dolayıdır. Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Hayır, gerçek onların dediği değil. Kim sözünü yerine getirir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, şüphesiz Allah da sakınanları sever. Şüphesiz, Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah, kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Onlardan kitap ehlinden bir grup var ki, kitaptan olmadığı halde kitaptan sanasınız diye okudukları kitaptanmış gibi dillerini eğip bükerler ve bu Allah katındandır derler. Halbuki o Allah katından değildir. Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Allah'ın kendisine kitabı, hükmü, hikmeti ve peygamberliği verdiği hiçbir insanın Allah'ı bırakıp bana kullar olun demesi düşünülemez. Fakat şöyle öğüt verir. Öğretmekte ve derinlemesine incelemekte olduğunuz kitap uyarınca, Rabbaniler Allah'ın istediği örnek ve dindar kullar olun. O'nun size melekleri ve peygamberleri ilahlar edinin diye emretmesi de düşünülemez. Siz Müslüman olduktan sonra o size hiç inkârı emreder mi? Hani Allah peygamberlerden andolsun size vereceğim her kitap ve hikmetten sonra elinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde, ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye söz almış ve bunu kabul ettiniz mi, verdiğim bu ağır görevi üstlendiniz mi demişti. Onlar kabul ettik demişlerdi. Allah da öylese şahit olun, ben de sizinle beraber şahit olanlardanım demişti. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse, işte onlar, yoldan çıkmışların ta kendileridir. Göklerdeki ve yerdeki herkes, ister istemez ona boyun eğmişken ve ona döndürülüp götürülecekken, onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? De ki, Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Yakup oğullarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya, ve peygamberlere Rablerinden verilene inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olanlarız. Kim İslam'dan başka bir din ararsa, bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. İman ettikten, peygamberin hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola eriştirir? Allah, zalim toplumu doğru yola iletmez. İşte onların cezası, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin üzerlerine olmasıdır. Onun, lanetin içinde ebedi kalacaklardır. Onların azabı hafifletilmez, onlara göz açtırılmaz. Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler müstesnadır. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Şüphesiz iman ettikten sonra inkâr eden, sonra da inkârda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. Şüphesiz inkâr edip kafir olarak ölenler var ya, dünya dolusu altını fidye verseler bile bu hiçbirisinden asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.